Yavrumu saracak bir parça kullak bezi Göbeğini kesecek kadar aydınlığımız olaydı da... ...onu bari yokluğun kucağında doğurmayaydım. Çocuğun kız olması gibi... ...yokluk da avlastın. Kim etme. Ben ister miydim bu yavrunun bu kuru hasır üstünde dünyaya gelmesini? Sabredin. Bak, kızımızın doğumuyla aylardan beri süren kuraklık sona erdi. Rahmet yavrucuğum. Basanın çatlak toprakları kana kana su içiyor. Ah, kim bilir? Belki bu günahsız yavru hürmetine hanemize de hayır ve bereket iner.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 Akşam çok kederlenmiştim. Senin halin çok dokunmuştu bana. Çaresizlik içinde kıvrılırken uyuyakalmışım çıktı Birden bir yüz belir verdi karşımda. İçimi ferahlatan aydınlık bir yüz. Resulullah Efendimiz beni teselli etmek için rüyama girmiş. Sahimi bey, sahimi. Mübarek olsun. Anlat hele, ne buyurdular?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 Yarın uyanınca bir kağıda şöyle yaz ve bu kağıdı Basra valisi İsa Zadan'a götür buyurdular. Sen her gece yüz, cuma geceleri de 400 yüz selavatı şerife gönderirdin. Bu cuma gecesi unuttun. Bunun kefareti olarak bu yazıyı sana getiren zata 400 altını helal parandan ver. Bu ne devlet?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 Hey, Rabia, yani dördüncü kızımız.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 Ok kızım. Oku. Ok. Nasıl? Biraz olsun rahatladınız mı babacığım? Babacığım. Uyudunuz mu? Babacığım. Babacığım. Babacığım. Babacığım. <Gülüyor> <Gülüyor>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 İnşallah evdedir bu sefer. <Gülüyor> Efendim var. Efendim amma şuraya bak. Ne, ne, ne var ne oldu? Bak bak o evden bir cenaze çıkarıyorlar. O o Olamaz. E, İsmail olmalı. Onu ben öldürmeliyim. Yıldırmeliyim. O, o değildir. E, dün çarşıda gezen adam bugün ölür mü Hemen? Belki de kızıdır. Dur dur dur.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 Salık ısıslaştı. Harekete geçmenin tam zamanı. Sen konağa git. Ben yeğenimle beraber geleceğim. Anlarsın ya. E tamam efendi ammar. Ben gidiyorum.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 Neden bu kız bizimle şarap içip gönlümüzü eğlendirecek? Tabii şarap. ki içecek. Tabii <gülüyor> ki eğlendirecek. <gülüyor> <gülüyor> o benim emrimde artık. O benim kölem. Öyle gidiyor abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bırakın gideyim. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay, ay. Bunu unut <Gülüşmeler> İç bakalım şuna İç İç İç İç Ben Rabbimin yasak ettiği şeyleri yiyip içmem böyle ha, ha Bu evde benim emir ve yasaklarım geçer kütükanım bana iftira cezasını mahsende aç ve susuz kalarak ödeyeceksin. <Gülüyor> Ta ki içmeyi kabul edinceye kadar. Ne? Yürüyoruk. <Yine diyorum. Gülüyor>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 Bu bir şey değil. Ah, ah, ne dersem ne Şimdi şarap tesisini getir bana. Mahzeni yiniyorum. Tamam efendi tamam, getiriyorum işte. İrabiye, <Gülüyor> Nasılsın bakayım? ha? Bir şeye ihtiyacım var mı <Gülüyor> ha? Allah razı olsun biliyordum söyle. Ah, demek suda ne? <Gülüyor> oh. oh. oh. <Gülüyor> Sesliği ver bana. Buyurun efendim. Buyurun. <Gülüyor> ah, pek de serinmiş. Al Rabia. Kalanını da sen. Iki. Ben... Ben şarap şey içmem. <Gülüyor> İnadında bu kadarına pest olursun. Şarap içmezmiş. Yeni inliyorsun be. Şu haline bak, öleceksin efendi. Efendi, incitilmeyin ne olur. Bak sana son bir şans veriyorum. İntikam davasından vazgeçtim. Bir yudum şarap iç. Sonra da dile benden ne dilesen. En güzel konakları.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 Onun istediğini... Öyleyse ya. kavga binle baş başa! Suyunu ekmeğini ondan bekle! Yürü Aşim. Yarın gelir cesedini çıkartırız bu bu kale Soğuk bir çeşme. <Gülüyor> Yarabbi. Ben buna layık mıyım? Ey Allah. Biliyorsun ki benim tek arzum senin rızana kavuşmaktır. Senin rızan sıkıntı çekmem değil. O sıkıntılar benim için büyük bir zevk ve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 ...kandil ışığına benzemiyor hiç. Şimdi anlasın. Aman Allah'ım. Efendim... ...hayal mi? Sen de mi gördün Haşim? İkimiz de aynı şeyi görüyorsak hayal değil. Namaz kılıyor. Ya o ışık... ...ortada kandil mandil yok. Rabia'nın yüzünden doğru... ...ışık yayılıyor etrafa. Duvardan da su akıyor. evet. Abi ya. Tahmin etmeliydi. Neyi efendi? Neyi tahmin etmeliydiniz? Bu kız büyüdü. büyüdü. Evet, evet büyüdü. Duvardan su çıkarana, etrafa ışık saçana başka ne denir? Şimdi ne yapacağız efendim var? Daha fazla yaşaması uğursuzluk getirir bize. Gözlerinden ona görünü. Taş, taşla işimi bitireceğim onun. Sendam var bu kız, <gülüyor> bu kız iyilerden olmasın sakın. Onu hemen öldürmesek. Çekin ketsini be, çekin senara. <gülüyor> e e e e e e e e efendi, efendi görüşlerime inanamıyorum. Olamaz. Olamaz. Siz de gördünüz mü efendim? Attığınız taş gül oldu. Bakın, bakın Rabia Hanım kuşandı. Gül, taze, kırmızı bir gül. <gülüyor>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 Dökül bakalım altınları babalı. Ee, al bakalım al. Tam tamına on altın. Ee, bu işi de böylece halletmiş olduk. <gülüyor> Hoşçakal Rabia. <gülüyor> Nakkaş İsmail'in kızı Rabia. Şevval. Şevval kızım. Efendim anneciğim. Gel yardım et. Serbana yetişeceğiz. hadi. Anneciğim baban için bizimle gelmiyor. Babam rahatsız kızım. Uzun yola çıkamaz.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 Hadi şunları da sen al. Baban dışarıda bizi bekliyor. Hadi kızım. Tamam anneciğim çıkabiliriz. Karpiçleri taşıdın mı dediğim ya? Taşıdım efendim. Hmm. Hayvanları yemledin mi? Yemledim efendim. İyi. Şimdi git dükkanlar kapanmadan bir şişe kandilyağı al gel bakalım. Hı, yollarda oyalanma. Bu saatte peki niyetli kimseler kalmaz sokaklarda.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 Burada nereden çıkardım Ben layık olduğum muameleyi görüyorum. Halimden işkence değil. Üzülmeyin. Aman Allahım! Dükkandan çıktığımdan beri bir adam beni takip ediyor. Daha hızlı yürümelim. Çünkü köşeyi bir dönsem efendimin evi görüncek. Yaklaşıyorum. Koşma Kim ben bunların hiçbirine üzülmüyor Yalnız senin rıdani istiyor. Bilmiyorum ki acaba benden razı mısın? Aman Allahım, ses bir ses duyuyorum. Üzülme İra'biye diyor. Sen ahirette meleklerin bile emreneceği bir makamda bulunacaksın. <Gülüyor>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 Allah sizden razı olsun hanım teyze. Sağ olun. Acaba ne yapacak Rabia'yı? Kim o? Ah, geldim, geldim. Ah, buyurun. Kim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 Su da açık. <gülüyor> Şöyle bir çizilerim bakalım. Burası bomboş. Bir Bu tarafa bakayım. Amanet. Hatırın üstünde bir kadın kalmış. Aa, dikkatli olmalıyım. Allah Allah. Bu evde eşya bir şey yok birader. Ama olsun. Yine de bir şey bulup almadan çıkmak yok. Evet. Mesela şu örtü. Havimeti bir kumaşa benziyor. İlk yoktan iyidir. ne taraftaydı? Girince sağa dönmüştüm. O halde şimdi sola dönmeli. İyi ama burası dolar. Kapı falan yok. Gidi girsem kalır uyanabilir. Bir an önce kapıyı bulup çıkmam iyi olacak. Hayati her yer da içine girdi. Başaramayacağım galiba. Hele şu örtüyü yerine bırakayım. Kapıyı bulunca geri alırım. Ay Allah. İşte buradaymış görememiş. Gide bir örtü örtüyü alayım bari. Tamam oldun. Evet. Aa, ama ama nasıl olur? Kapı yok olmuş sanki. Bende bir terslik var bugün. Hiç böyle yolumu şaşırmazdım halbuki. Yeniden örtüyü aldığım yere döneyim bari. İşte buradan almıştım. Kadın hala uyuyor. Aman Allah'ım. Elim ayağım titremeye başladı. Bu işte bir uğursuzluk var. En iyisi örtüden vazgeçip çıkmak. Ah. Oh, nihayet kapıyı buldum.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 ...ne bizimle gelmeyi kabul ediyorsun... ...ne de herhangi bir yardım istiyorsun. Bari müsaade et ...Şevval'i burada yanında bırakayım. Bazı hizmetlerini görür. Benim de içim rahat eder ha. Ne dersin? Bakalım Şevval'cik... ...böyle bir hayatı benimle paylaşmak ister Çok isterim teyzeciğim. Gerçekten çok isterim. Ne olur müsaade de kalayım. Pekala benim tatlı yayın. Kal bakalım. Ah, Teşekkür ederim teyzeciğim. Teşekkür ederim. Müzik Bu sekizinci akşam. Hiç iftar etmeden... ...oruç tutmakla nefsimi eziyet ettim galiba. Yüzlerimde derman kalmamış. Ah Şevvali. Zavallı yavrucak. Oturduğu yerde uyuyakalmış. Kalkıp kapıya bakayım bir Biri yemek bırakmış. Şuraya koyup da bir mum getiriyor. Ortalık iyice karardı. Hay Allah. Mübarek hayvan. kedicik yemeği dökmüş. Bari gidip bir yudum su içeyim. Ah, ah, ya Rabbi. Bu zavallı kulunu imtihan ediyorsun. Fakat acizliğimden sabredemiyorum. Ah.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 Arkadaşına yardım et, kalksın. Bir şey yok, bir şeyim yok, bırakın beni. Ne ee, öyleyse, buyurun giderim. Hoş geldin ey Hasana Basri. Hoş bulduk. Küçük Şevval pazara iplik satmaya gittiği için kapıyı açamam. Sizinle buradan sohbet ederim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 İnsanlar dünyadaki kimseymişlerse... ...ahirette onunla beraber olurlar. Kıldığım her namazı... ...san namazın bilerek... ...ve... ...Rabbini hiçbir zaman unutma. Onu sana unuturacak her şeyden uzak dur. <gülüyor> Şevval... ...vefat ettiğim zaman... ...benip baş ucumda duran...